Çünkü dersten tefekkürün, düşünmenin bir kulluk eylemi olduğunu işlemiştik. Aynı anda da tefekkürün eş anlamlı, müteradif kelimelerini de zikretmiştik. Müteradif ne demekmiş? Mi? <gülüyor> İkisini de aynı anda zikrettin. <gülüyor> Çünkü derste tefekkürün bir kulluk eylemi olduğunu zikretmiştik. Aynı anda da tefekkürün eş anlamlı müteradif sahir kelimelerini de zikretmiştik. Müteradif ne demekmiş Oğuz? Eş anlamlı. Haa. Bunun farkına varmıyor musunuz? Anlaşılmayacak bir kelimeyi söyleyeceksem ondan haber sonra onun anlaşılır şeklini söylemişimdir mutlak. Müteradif anlamlı kelimeleri de zikretmiştim. Onlar hangileriydi demiştik? Tedebbür gibi, taakkul gibi, akletme veya tefahım gibi veya bir yerde tefakkuh da aynıdır. Bunu zaten daha önceki derslerde, yani dünkü derste gördünüz. Tefekkürün merkezi ise allah Azze ve Celle'nin yarattıklarını düşünmekle. Aynı anda kendisini Kendinde ve yerde gökte diyor ya, bakmıyor musunuz, görmüyor musunuz? Değil mi? Kendinde ve yerde gökte, ikisi arasındakileri görmüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Şeklinde geliyor. Bu da ne demekti dedim dün? Yani insanı, daha önceki köydeki şeyi hatırlarsanız, İnsanı ne yapıyor? Kainatın merkezine koyuyor. Hep etrafındakilere baktırıyor. Yere, göğe ve ikisinin arasındaki olan içindekilere değil mi? En sonda bir cümle demiştik. Ne demiştik? İnsanoğlu kendisine bakarak etrafındakilere bakarak etrafındakilerin yaratışını Yaratılışını anlayarak kendi yaratılışının gayesini de anlayabilecek kabiliyet ve istidad üzere gelmiştir dedi. En yani son zikrettiğimiz cümle de bu değil miydi? Evet. Buydu. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki öncelikli olarak o olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bu mevzuda bize yeri göğü ikisinin arasındaki derken. Bunun teferruatına dahil verilen ipuçlarını. Efendim. Alo. Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun. Mert sen nasılsın? Kur'an-ı Kerim'de yedi gök yani semayı, yer yüzünü ne dedim? Cihan. Efendim hocam. Ne dedim? Cihan kaçırdım hocamdan. Efendim? Aktım başka yere gittik, cihan kaçırdık. Bu gibi hareketler benim dersten iştahımı kaçırır. Ee, dün dediğimiz gibi dünki sohbetten semalar, yeryüzü, ikisi arasındakilere devamlı dikkatimizi yöneltmemizi istiyor. Ama bu mevzuda tekrar bir açıklığa sahip olabilmek için Allahu Azze ve Celle'nin teker teker verdiği ipuçlarına bakmak gerekir. Bu da Kur'an'dan hareketle ancak mümkündür. Şöyle olabilir, neden bu mevzuda illa Kur'an daha başka bu mevzuda geniş geniş bilgiler verebilecek imkanlar var, hele bu ortamda. Bunlar ne kastediliyor? Diyelim ki botanik ilmi kastediliyor. Nebatat, ağaçlar, yer, gök hakkında bize bizim düşünebileceğimizi yani bize imkan verecek birçok vesileler var bu mevzuda ilim yapmış insanların verdiği, yazdığı kitaplar var. Eğer doğrudan doğruya onların o üslubuyla hareket insanlara bu mevzudaki hikmeti yakalama sebep vesile olabilseydi, ne gariptir ki o insanların %99, 99 hepsi ilah, yani ateist. O hiç kendilerinin bile işine yaramıyor. Ki Yazdığı şeyler başkasına ne fayda verir tek başına. Onun için mutlak bunların da, teferruatına da dönük bilgilerin Kur'an ve sünnetten sen hiç etmiyorsun? Dinliyorum şu ee, Kur'an ve sünnetten hareketle bu ipuçlarını yakalama zorundayız. Çünkü Allah Azze ve Celle onu o ortamda yani cehaletin en kesif olduğu bir ortamda İlla imanı yönden değil de her yönüyle cehaletin kesif olduğu, yoğun olduğu bir ortamda. Bununla neyi kastediyoruz? Diyelim ki Hicaz Arapları okuma yazma bilmeyen bir topluluktu. Okuma yazma bilmeyen ne okuyabilirdi? Okuma yazma bilselerdi okuyacak ne kadar kitap vardı? Her yönüyle bu ortama göre cehaletin kesif olduğu bir topluluğa hitap ettiği için Kur'an kıyamete kadar da başlangıçta cehaletin en yoğun olduğu toplamdaki topluluk ve kişileri muhatap edindiği gibi ilmen zamanında en üst seviyede ulaşmış topluluklara da hitap eder. En son cümleyi anladınız mı? Evet. Sen hiç zaten not etmiyorsun. Sende not bende sıfır. Not alman da sıfır. Notlarını bir göster desem kaç tane gösterirsin bilmem. Gösteriyor. Evet eskiden milletvekilleri halkı dinlerken gelincik sigarasının arkasına yazarlarmış halkın isteğini sigara bittiği zaman kutuyu da atarlarmış. En son cümleyle neyi kastettim? Kur'an'ın can şunul bir Kur'an'ın tüm insanlığa yani, yani, en... yani Kur'an bundan 1400 sene önce de inmiş olsa hitap üslubu cehaletin en kesif yoğun olduğu bir ortamda dahi fayda verecek nitelik taşır. Bu o ortamda inmiştir. Böyle bir hitapla ancak o ortamın insanına hitap eder denilmiyor mu Türkiye'de? 1400 sene çöl arabına inmiş bir kitap denilir. Yani bu asırdaki insanların insanlardan kime hitap edebilir? Yeter. O o toplumda inmiş olmasına rağmen cehaletin en kesif olduğu bir ortamda o insanlara yettiyse yine de ilmin kendisine göre en üst seviyeye ulaştığı bir ortamda dahi Kur'an onlara da yeter. Yani Kur'an sanki bir nevi alfabe niteliği taşır. Kur'an'daki verilen ipuçları alfabe niteliği taşır. Alfabenin bu mevzudaki önemi nedir? Her şeyi anlayabilmek için gerekli harflerdir. Yani düşünün, ilkokulda sana alfabeyi öğreten öğretmenini düşün. Üniversiteyi bitirmişsin, master yapmışsın, doktor, doktora vermişsin, doçentlik yapmışsın, ondan sonra profesörlük de yapmışsın. Ne yaparsan yap, en ucuna kadar git. Kimin sana öğrettikleriyle gidiyorsun? Alfa Alfabe sana öğreten öğretmenin öğrettikleriyle. Yani Kur'an, Kur'an'daki verilen ipuçları her şey için bir alfabeni taşır. Onun için her şeyin ipucunu, başlangıcını mutlak ve mutlak Kur'an'da aramak gerekiyor. Önce. Kur'an'da arama zorundasın. Az önceki verdiğim örnek gibi. bir insanların bu yaptıkları faydalı olsaydı, önce kendilerine faydalı olur ki o insanların ekserisi yüzde doksan nedir? Ateisttir. Doğru mu? Evet. Bunun için de bunu daha önce şu başlığı duydunuz. Kainat kitabının yazıldığı dil bütün insanlığın müşterek dili olan fıtri dildir. Yani fıtrat dilidir. Bunlar madem not aldın, aklında kalan mı? Senin. Çevremizdeki ağaç olsun. Her şey Allah kulluk etti. Sesini duymuyorum. Yani tüm yeşilliğin ağaç olsun, bulutların olsun. Allah kulluk etti. Mustafa. Kainatın ortak dili herkese hitap eder dediniz hocam. Yani hocam bir insan ırkı ne olursa olsun etrafındakilere bakarak Ortak bir şeye varabilir Allah Azze ve Celle'nin yaratıcılığı. Hepsi aynı şeyi görür. Evet herkesin... Aynı şeyi müşahede eder. Onun ismi kendi kında. hangi şekilde telaffuz edilirse edilsin önemli değil. Ama herkes aynı şeyi görür, aynı şeyi düşünür. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Ne dedim? Ne olursa olsun, herkes aynı şeye bakan, herkes... Dili ne olursa olsun, dili ne olursa olsun aynı şeye bakıp aynı şeyi düşünür ama ismini farklı bulmazlar. Is, e, onun adının farklı bir şekilde telaffuzu önemli değil. Neyi kastettim? Yani cehşanı birisi kalem, birisi pencil dese ikisi de aynı şeyi görüyor, fark etmez. O, bu kalem diye düşünürsünüz ama birisi Türkçe farklı, Arapça farklı, İngilizce farklı, Fransızca farklı dese hiç önemli değil. Buna ne diyoruz biz? Çünkü Allah razı ve celle orada hiçbirine okuyun demiyor bak. Bakın diyor. Bakın diyor. Onun için kainat kitabının yazıldığı dil bütün insanlığın müşterek dili olan fıtrat dilidir. Çünkü ağaca baktığı zaman yani bir İngilizle bir Çinli ağaca baksalar aynı şeyleri görüyorlar mı? Evet. Önce ağacın cismini görüyorlar. Ağacın dallarını görürler. Ağacın yapraklarını yeşilliğini görürler. Ağacın meyvesini gör, çiçeğini görürler. Ağacın meyvesini görürler. Neyse değil mi? Ağacı görürler. Ağaç olarak varlığı beraberinde neyi de gösteriyorsa diyelim ki gölgesine. Hı. Fiyat ağacın ve gölgesinden istifade edildiği gibi meyvesinden de istifade edildi. Hatta kuş, kut her istifade etti. Yani bir ağaca baktığın zaman eğer bakmayla beraber devreye girmesi gereken organlar da girdiyse Allah orada okuduğumuz ayette neyi gündeme getiriyordu? Görmüyor musunuz, musunuz? Hayır. Onlar yeryüzünü gezip dolaşmıyorlar mı? Eğer yeryüzünü gezip dolaşsalardı onların gören gözü işiten kulağı akleden kalpleri olurdu, akleden kalpleri olurdu diyor. Şimdi orada bakın derken göz tek başına bu işi yürütmüyor. Göz algılayıp değil mi? Merkeze yolluyor. Kainat dili dediğimiz şey bu. Şimdi ağaç deyip geçmeyin etrafınızda. Size bunu birçok şekliyle ne işimize yaradığını, neden verdiğini Allah anlatıyor mu? Mesela bu kainat kitabında yazı kainat kitabının yazıldığı dil bütün insanlık müşterek olan fıtratları derken ağacı verdik. Ağaç nevat yer yüzünde var olan her şeyle bize verdiği örnekler nereye doğru verdiği örnekler gayba dönük verdiği örnekler. Neyi verir bir tane ne? Cennetteki ağaçlardan mı? Elin ağzından çık ses bana da gelsin yani cennetteki ağaçları örnek Hayır. Bir... Hep beleşten beleş kısmından yakalamaya bakıyorum. Ne? En böyle çarpıcı şekli. Evet. Bir daha sorar mısınız hocam? Bir daha sorar mısınız? Mesela ağaç dedik. Ondan misal verdik. Ağaç bak aynı yerde zikredeceğiz zaten. Bunun varlığı başka bir hikmet. Hayatı da başka bir örnek olarak veriliyor bize. Ölümü de başka bir örnek. Ha. Yeryüzünü yeşertip sonra öldüren. Evet, evet. Yani Allah azze ve celle orada genel olarak yeryüzünü önce hayat verdiğini. Bir kere gayb olan kıyamete inanmayı yani. bununla örneklendiriyor. Öyle demiyor mu? Evet. Bakın koskocaman yeryüzü Allah'ın rahmet eserlerine bakın. Koskocaman yeryüzünü öldürdükten sonra neyi kastediyor? Yani kurutma, kışır. Yaparken... Tekrar nasıl onlara hayat veriyor diyor. Buna neyi örnek veriyor? Ölüme Ölüm ve yani. örnek veriyor. Yani insan şöyle baktığı zaman bu insana sen sadece Bahar'ın yeşillendiğinde bak demeyecektin. Ha şimdi bakın, yaprak yok, kupkuru bir ağaç. Çalı gibi bir şey. Ama yazın bunu farklı görüyorsun. Bahar'ın farklı görüyorsun değil mi? Bahar'ın canlılığı daha farklı bir ortam veriyor. Bakıyorsun kupkuru ağaca, nizamında, ölçüsünde bir hareketlenme oluyor. Bunu mesela bir cemrelerle anlatırız. Yani Türkçe bunu cemrelerle anlatırız. Cemreleri biliyor musunuz? Evet hocam. Dört cemre düşüyor. Yani semaya düştü, toprağa düştü, suya düştü derler. Sonra da, da destur derler. Anadolu'da. Destur ne biliyor musunuz? Başladı mı? Ne bilmiyorum. Doğru Sizin bilmemeniz biraz normal de Selim'in Destur ağaçla tomurcuk sürmeye başladı mı destur geldi derler. Destur ne anlamında? Müsaade. İzin verildi. İzin verildi demek. Yani açacaklar artık. Çünkü Allah ona yaşa dediyse o yaşa emrine itaat edecektir. Bunu eğer yazınki olan dersi iyi hatırlatsaydınız. Siz bu yaz yazın bu dersi görmediniz siz. <gülüyor> Bunu daha dolu dolu şimdi yakalayacaktınız. Ha. O zaman belli bir maket. Yani biz veya ben etrafımdaki etrafımızdakiler. Bunu anladınız mı ne demek? Allah-u Azze ve Celle insanı kainatın merkezine bırakmış. Yani kainatın merkezinde insanoğlu vardır. Kendisi ve etrafındakiler. Etrafındaki derken sağa, sola, öne, arkası, yukarı ve aşağıya da kastediyorum. Çünkü hepsinden bize e, kainat kitabının ayetleri isimli, onu size yaptım mı? Ha? Ben hatırlamacağım ufak bir giriş yapmış olabilirsiniz bu konuyla ilgili Ha? E kainat kitabının ayetleri derken bir şeyi alıyor diyelim ki size kendi cinsinden eşler yarattık. Örnek burada insan birliği, değil mi? Onda sükun bulasınız diye. Ve sonra aranıza mevedde, sevgi ve rahmet veriyor. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın ayetlerindendir sözünü diyene kadar bir şey hissedilmiyor. Ama önce bunu zikredip işte bu Allah'ın ayetlerindendir derken ne anlama geliyor? Allah rıza için biraz sesinizi yükseltir misiniz? Ne demek? Delillerindendir mi? Size yani? Karşı, size karşı gösterdiği delillerindendir. Yani inkar etmenize karşılıklı. Varlığının ispatından? Varlığının ispatından? Mu mucizelerinden? Aşin ebat kainat ayetten Sen sadece ağzınla hareket ettiğini görüyor mu? Hani çevrimizdeki kastediyorum. Kainat ayetten. İşkembeden attın. Kastı şu bak, ister bunu bir ayet anlayın, ister bunu bir hüccet mucize anlayın. Bu Allah'ın mucizelerindendir demiş olsak bile ne anlama gelir? Yani rastgele birisinin beceremeyeceği işler. Mucize ne demektir? Olağanüstü. Herkes yapamaz. Aceze. Ya acizun. Acizu. Aciz Mu Mucizun. Mucize aciz bırakan demektir. Yani Allah'tan başka kimsenin yapamayacağı işlerdir bunlar. İnsana. Ondan sonra bakıyorsun biz her şeyi bir erkek ve dişiden yarattık. İşte vallahi ayetlerindendir. Her şeyi erkek ve dişiden yarattık derken neyi kastediyor? İşler yaratıyor hocam. Ha? Eşler yaratıyor hayvanlardan da, insanlardan da. Ne yaratıyor? Eşler. Yani şey. anları yaratıyor ama üremesini de başka bir düstura bağlıyor. Her şeyin böyle çift olduğunu biliyor musunuz? Mesela köylü, bedevi. Ben bir kavun ektim. Bu seneki ektiğim yer ekmiştim. İyi de baktım Allah kavunlar kudurdu. Uzadığı çiçek gökteki yıldızlar gibi. Ben şimdi coşuyorum. Bu sene bu köye yeter diyorum. Ula bir ikisi hariç hiç kavun dermedi. Çok çiçeklerde, çok sevdi. Firisen'e sordum ne dese biliyor musun? ''Herhalde o tohumların hepsi erkekmiş.'' dedi. Ya doğrumuş biliyor musun? Bedevi bak bunu biliyor. Botanik okumasına ihtiyaç yok. Öyleymiş. Her şeyi bir erkek ve dişiden yarattık diyorsa ne yapmak gerekirdi dedim. Tütsü yakacaktım dedi. ilk çiçek açarken. Yarada rüzgar bir şeyler olacak. Onları aktaracak ve yapışacak, Rüzgar alıp uzaklara götürmeyecek dedi. Çünkü rüzgar çok uzağa götürür. Hatta bazen kirazda beş tane kırmızı kiraz ekellerse bir de sarı vardı beyazımsı. Bir de ondan ekecek, ekeceksin derler çiftleşmesi için. Seralara şimdi arı kovanı koyuyorlar biliyor musun? Neden? Polenleri taşısın diye. Evet. Arılar Birinden aldığını öbürüne, günü, öbüründen ona taşısın. Yani erkek tohumları da taşısın diyoruz. Hormanın çiftleşmesi nasıl olur? Aşılama O horma olayında diyor ya. Niye aşılıyorsunuz diyor? Allah Resulü Medine'ye Medine geldiğinde meyve vermez diyor. Aşılamanıza gerekmez Allah vereceğini verir diyor. Ve sonra hatta ettiğini anlıyor. Ayet-i Kerime iniyor. Hurma aşılanarak çiftleşirmiş. Değilse meyve vermiyor. Nasıl aşılıyor hocam? Ha? Nasıl aşılıyorlar onu? Erkek bilinen bir ağaçtan bir dal alıp ona getirip şey yapıyorlar, aşı yapıyorlar. Şeye bağlanıyor. Gövdesine. Yani gördüğünüz gibi Kur'an bu şekilde düşünürsen bu gibi ayetlerle dolu. Bu gibi ayetlerle bu gibi naslarla dolu Kur'an. Bu gösteriyor ki biz önce Kur'an'dan evvel kainat kitabını okumamız gerekiyor. Ama bu Kur'an'ın kılavuzluğunda oluyor. Bilmiyor mu? Biliyor. Ha, bilmelerine rağmen Mekke'lilere tebliğe başlarken de bunlardan başlıyor Allah Resulü. Neden? Neden? Ortak dil hocam. Ha? Ortak değil. Yok. Bu başka kasıtlandır. Dede Korkut masalı dinler gibi yapıyorsun ha. Ben mi? Anlamaya çalışıyorum hocam. O yüzden. Yani Anlamam. Evet. Neden? hatırlat Burada onu kastetmedim. Çünkü hatırlatma. Birisine farklı bir boyutta tebliğe başlama zorunda dostan hatırlatmalarla geçmişin dolu olup olmadığına bakacaksın. Onun için hatırlatmalar. Yapıyor. Bunu bunu yaratan kim deyince bir yoklama çekiyor yani böyle diyelim. E bütün bunları bildiğiniz halde nasıl ona ortak koşuyorsunuz? Yani bu yeryüzündeki her şeyi birden öldürüp birden dirilten... Yani yarın seni mi diriltemeyecek? Nasıl bunu inkar ediyorsun? Ayrıca Mekke'lilerin içinde aşırı inkar eden bir tayyfe de vardı. Öldükten sonra dirilmeyi. Anladınız? Şimdi bu size... Kur'an'ın alfabiliğinin önderliğinde Kur'an okurken de ayetler üzerinde düşünmeye sevk edecek. Rastgele geçmeyeceğim bunu. Kur'an'ın lafızlarını okumak, sadece lafızları okumak sevap kazandırıyorsa anlayarak okuma. Merak ha? İbn Kaim diyor, hocam tedebbürü terk etmek, helak olmaya sebeptir diye. Ne kazandırır? Anlayarak okuma. Onun için Kainat Kitabının yazıldığı dil, bütün insanlığın müşterek dili olan fıtrat bir, yani fıtrat dili der. Bunu size, size bir hayli izah ederek yazdırmıştım ben. Hatırlarsanız bu kısmını. Ee, Onur Mustafa. Ee, yedi kat yerde. Yedi kat gökte ve bunun ikisinde var olan. Oradan okuyabilirsiniz. Her şeyi bir gaye üzere yaratan. Semai direksiz çatlaksız bir tavan kılan, yeri bir döşek gibi seren, gökten su indirerek yerden çıkardığı binlerce nimetiyle yarattıklarını rızıklandıran, bizi ve bizden öncekileri de yaratan Rabbimiz, binlerce çeşit ağaçları, meyvelerini, yapraklarını, köklerini, gölgelerini ve yine yerden bitirdiği binlerce nebatı bizim ve hayvanlarımızın istifadesine teshir eden, Aynı anda bütün bunların hepsini kendisine kul eden Allah'a hamd ederiz. Şüphesiz bütün hamdlara layık olan alemlerin tek rabı ve yaratıcısı odur. Şimdi yukarıdaki başlığın altındaki bu giriş Kur'an-ı Kerim'deki zikredilen yer, gök, sema dediğimiz şeyin hepsinin içindekilerin zikri geçen ayetlerden alınmış hulasası. Yani her virgülden önceki kısmı, daha sonraki ikinci virgüle ve noktaya kadar kısım her biri bir ayetin. Sadece şöyle bir şey var. Yeri göğü yaratıp arkasından bizi ve bizden öncekileri de yaratan odur derken birine başa birini altta koydum. Çünkü cümlenin akışı sağlansın diye. Şimdi biz ve kainat yani ben ve kainat oluyorsun. Anladınız mı bunu? Ben ve kainat ve biz ve kainat. Yani ne olursa olsun biz kainatın merkezindeyiz. Sonra yukarıdaki sözleri şu başlık ee, sanki asansörle büyük bir binaya çıkacaksınız Beş altı kişi giriyor asansöre. Herkes çıkacağı katı, katın şeyine basıyor. Çekiliyor. Asansörü hepsini beynine kaydediyor mu? Her basılan numaraya basıldığı yerde duruyor. Herkes oradan çıkıyor. Başlık, bire düğme tipinde basıyorsun, okuyorsun oraları cümleleri kısa cümleleri uzun cümleleri Şimdi en geniş anlamıyla tu lehu's semawatu's seb'u ve'l ardü ve men fihinna ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdihi velakin la tafqahuna tasbihahu innehu kana haliman gafura Şimdi ayeti kerimede yedi gök yer ve bunlarda bulunan her şey onu Allah'ı tesbih eder. Şimdi bakın. Bunlar Allah'ın varlığını ispat etme noktasından ele alındığı gibi değil mi? Aynı anda da bunlar Allah'ın kulları çünkü cümlenin en altında ne diyoruz? Aynı anda bütün bunların hepsini kendisine kul eden Allah'a hamd ederiz. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan her şey, onu Allahı tesbih eder. Tesbih burada ibadet eder. Onu hamd, yani övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Çünkü ve in min şeyin yani ne varsa her şey onu tesbih eder. Ne var ki siz onların tesbihlerini yani kulluklarını anlamazsınız. Onların kulluklarını anlamazsınız derken en basit bir ifadeyle bunu nasıl söyleyebiliriz Can? Göremiyorsunuz. Hayır. Siz onun dillerinden anlamıyorsunuz. Yaptıkları işler kullukları. Sen el, elmayı meyve verirken görmedin mi? Bu onun kulluğu. kulluğunun bir çeşidi. Ama siz onların tesbihini anlamazsınız diyor. Hatta Davut Aleyhisselam'dan bahsederken ne diyor? Okuduğunda kuşlar mıydı? Onların mantuku öğretilmişti. Dili. Her şeyin bir dili var. mesela gök gürültüsünü şimşeği bile anlatırken o sizleri korkutan sesiyle Rabbini tesbih ediyor diyor. Ama o ses bizi korkutuyor. Yani öyle var ki şimdi kainatta insanın dışında duyulan hangi ses olursa olsun hayvan, tar, ağaç ne varsa o bile onu tespit etmenin yöntemi. Ne hatırladınız burada geçmiş hatırlamadan? Taşlar, kayalar bile hocam Aralarından su geçmesi için. Allah korkusundan yuvarlı, yuvarlı. tepelerden koparak vadilere yuvarlanırlar diyor. Biz onu ne anlarız? Düştü. he Düştü hocam. Parçadan ayrıldı, düştü. Ha? ölelere var ki Allah korkusundan sulara geçit verir diyor. Ve siz öyle oldu ki sizin kalbiniz önce bunu diyor. Neredeyse onların kalpleri kas katı kesildi bunu yapamayacaklardı. Hatta taştan da katı kesildi diyor. Çünkü taşlardan bile Allah korkusundan tepelerden kopup fatilere yuvarlananlar var. Allah korkusundan sulara geçit veren kayalar var diyor. Allah'a zikretmeyen hiçbir şey yok. Şimdi bu alfabe. Her şeyin Allah'ı zikrettiğini düşündüğünde sen ama bizim anlamadığımızı düşündüğünde farklı bir şeyle bakman gerekiyor senin. Farklı bir şeyle bakman gerekiyor. Bu birilerinin mucitliğine de ihtiyacı yok bunun biliyor musunuz? Şimdi ağaçların konuştuğunu, hayvanların konuştuğunu ve genel anlamda telbiye ile ezana ne diyor? Yüksek sesle okuyun, onu duyan herkes şahitlik yapacak. Her şey. Herkes mi her, her şey Her şey. Kıyamet günü şahitlik yapacak. Yarın bizim de kıyamet gününde ağzımıza ne olacak? Mühür, Mühür vurulacak. Sonra? Huzurlar konuşacak. Demek her şey konuşacakmış. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu diyecekler. Ayette olduğu gibi. Şimdi bu aslında kainat kitabını okuma Kur'an'ı da okumayı anlama yardım eden bir okuyuş değil mi? Evet. Kur'an'ı da okumayı anlamaya derse çok lakayt duruyorsun onu ya. Bak gene aynen duruyor yıkaz etten. Hem de Ula Kuzan Bey gibi durma lan. Nasıl duruyor muyum? Bir talebe gibi dur. De, de, de, de, de. Eski tuğla fabrikalarındaki çamur çiğneyenler gibi duruyorsun. Evet. Yani kainat kitabını okuma, ayrıca Kur'an'ı okuyup anlamaya da yardım eden bir okuyuştur. Deyse o ayeti sen rastgele okuyup geçme mümkün değil. Şimdi bu ayetin şu en son okuduğumuz İsra 44 bütün manası şu aktardığımız hali değil. Her bir ayet Kur'an'daki başka bir ayetle kelime mana olarak da alakası vardır. Enet <Sessizlik> <Sessizlik> bin Malik radıyallahu anhadan geliyor. أطت السماء لها أنقِط منها موضوع قدم إلا وبه ملك ساجد أو راكب أو قائم. بيرس يعني بيرن مس سيس تيوجو gökyüzünde bir karışlık bir yer yoktur ki orada secde eden zuku eden kıyamda olan bir melek olmasın diyor. Evet. ''Fe izâ kâne kıyameti'' Ha, öbür bölgesine Yine başka bir rivayetin devamında da, yarın kıyamet gününde de bunlar derler ki, ma mâ abadnâke hakkı ibadetik'' Her şeye rağmen, ''Ey Rabbim sana hakkıyla kulluk edemedik'' derler. bir meyve ağaçının, meyvenin, otun <gülüyor> varlığına dönük bizimle alakası onun varlığı ile bizim imanımıza katkıda bulunması hem cisim olarak hem gıda olarak değil mi? Ve sahiplerine de yani kendi cinsinden olan mahlukata da ...bazen öyle yapmış ki bunların birbirlerini birbirine yem yapmış. Değil mi? Düşün, ağaç ve nebatatı... ...hepsini bize yem yapmış. Değil mi? Tutmuş onları, sığırlara da yem yapmış. Tabiattaki birçok hayvana da... ...hayvanları da birbirine yem yapmış. onların kullukları. İnsana gelince bir sınır koymuş. Hiç zikzak yaptırmayacak, oynanmayacak şekilde bir düzen koymuş insanlara. Ayrıca Varlıkları bize bir şey ifade ettiği gibi, görevler olan şey de bizim için bir nimet oluyor. Hizmetimize amade edilen, sunulan bir şey oluyor. Her şeyin kulluğundan bu denli bahsederken, herhalde kulluklarından ilk bahsedilmesi gereken melekler oluyor. Bu arada bu sayfanın, bu düşüncenin, bu dersin bir kenarına da sadece bizim namaz dediğimiz kulluğu koyduğumuzda namazın içinde rükun dediğimiz esaslar dediğimiz olmazsa olmaz ve teferruatı dediğimiz böyle isimlendirelim. Önemli bir şekilde sıralasak hangilerini başta zikrederiz? Secde. Kıyam. Ruku. Secde. Değil mi? Secde daha çok. Değil mi? Tek rekatlık bir namazda iki secde vardır ama iki ruku yoktur. Değil mi? Tek rekatlı Bakıyorsunuz kıyam var. Mahlukatın en şereflerinden sayılan meleklerin ibadetleri bile ki daha önce bunu dersin farklı yerlerinde demişimdir deniz derslerinin meleklerin yaratıldıkları günden kıyamete kadar Allah'a kıyam halinde ibadet edenler var. Adis adlı olarak rüku halinde olup kıyamete kadar öyle ibadet eden, secde halinde olup kıyamete kadar öyle devam edecekler vardır. Bu neyi gösteriyor? Aslında kıyam, rüku ve secde tek başına bile meleklerin kulluk eylemi. Bizde ise bu bir tek ibadette toplanmış. Doğru mu? Evet. Tek başına yukarı secde eden birçok şey göreceksiniz tesbih eden. Tesbih toplamış mı? Tesbih var mı? Onu büyükleme Allah-u Ekber var mı? Tesbih var mı? Dua, niyaz, yalvarma var mı? Kainatta ne kadar mevcut mahlukat varsa hepsinin kulluğu bizim namazımızda bu ne anlama geliyor? Bizim bir namazımız kainattaki var olan her şeyin kulluğunu toptan içine alan bir ibadet eylemi oluyor. Kainat toptan ancak bizim gibi kulluk edilir. O namaz kitabının başını aldım. Haklısın. Buna böyle anladıktan sonra bizi bu ibadetteki şura, yakine götüren ne olur çocuklar? Tefekkür. Tefekkür. Ve bir de etrafımızdakini bilmek. Ve sonra Allah ayet dedi. Yerde, gökte bu biraz sonra herhalde sizin şey girmeyebilir. Yerde ve gökte her şey Buralarda melekler hakkındaki şeyleri biraz fazla çaldım. Senetlerini oturtmak için. Geçit sayı ama. Ee, yerde ve gökte her şey Burası da o sizde yok. وَلَهُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Kullu لَهُ قَانِتُونَ Göklerde ve yerde olan hep O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. Her şey O'na kul iken sen O'na kulluktan kaç. Ne kadar kaçarsan kaç. Gölge meselesinde gelecek. Kainattaki her şey için Tav an ve kerhan her şey Allah ister istemez kudur diyor ya insan Allah'a secde etmekten kaçsa bile insanoğlunun vücudu kulu üzere, secde e, secde gölgesi, gölgesi, gölgesi ediyor. Tabi siz geçen şey olmadığınız için ama yine de az hatırlıyorsunuz Mustafa. Anladın mı? Evet. Yani bir ağacın bile gölgesi kendine, bunu herhalde gördünüz. Evet. Ha? Evet. Onun seçtesidir. Bunu şunların üzerine not etseniz en azından anlatırken de nerede kaldığımızı bilirim. Evet, evet. özlüksüzlüğü çalışıyordum Bu yeter. Ee, tefekkürü müstakil bir şekilde kafada toparlamanız gerekir. O değil. Anladınız? Anladınız. Çünkü... Tefekkür anlamanız gerekir. Tefekkürün tarifinde birisi çıkar bir dangalak. şey Kulluğun tarifinde insandan düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak çıkan her şey kulluk dediğinde, bu tarif nereden gelmiş denildiğinde tefekkür bir kulluk eylemi. gördüğünüz gibi bunların hepsi tefekkürlen bu tabuğuun merhalelerinin de eş anlamlı dediğimiz müteradüf dediğimiz kelimeler farklı bir yoğunlaşma ile izah edilir bu kelimesi yani et bunu duuru arka taraf demek yani arka planıyla da düşünerek, görünmeyen kısmı da inciri görürsün. Çekirdeğini, inciri ne kadar de büyüyor. <gülüyor> o çekirdeği ettiğinde meyve verdiğini <gülüyor> sonra o, bir, o kocaman bir ağaç olup meyve verip her incirde yine binlerce çekirdek Küçük bir çekirdeğin içerisinde on tane dünya gibi yeri dolduracak kereste çıktığını görürsün. Şimdi bu ne? İncil'i görmek öyle tefekkür ama tedebbül biraz geriye doğru gidiyorsun. Ondan sonra bakıyorsun ki bir incir çekirdeği bu kainattan büyük bir yuvarlak oluyor. Hatta astrologların da örnek vererek anlattıkları gibi bu bizim galaksimizde gezegende dünyaya neyle örnek verirler biliyor musunuz? Portakal mi? Portakal gibi. Hepimiz bu portakalın içindeyiz. Halbuki Allahu Teala kübreden nedenle bahsederse zerreden de o nispetle bahseder. Yani o kadar önemsenir. Bunu mesela Türkçe'de en iyi yakalayan diyeyim ben. Said Nursi diyor ki risalelerden Manzumeyi, şemsiyeyi yaratan kimse düzene koyan pirenin midesini de tanzim eden odur diyor. Yani bu güneş sistemini yaratan her şeyle zerresiyle küresiyle pirenin midesini de tanzim eden odur. Çünkü pire bir canlı. Midesi, organları, her şeyi var. Ondan sonra tecezzi bir imana gitmezsin. Aynen Sokrat'ın imanı gibi. Allah küllü yaratır cüzü, bilmez diyemezsin. Küllü bilir cüzü, bilmez diyemezsin. Yani... Aynen Abdülaziz Bayındır'ın dediği gibi, Allah küllipi de bilmez diyemez. Çünkü cüz ile kül arasında muhteşem bir irtibat var. Hiçbirisi birbirine kopuk değildir. Haşa hiç birisi de Allah vasıflerinin ilminden yaratmasından katiyetle müstahkimi değildir. Yani misal verirken bile bir ağacın, yaprağı dahi. Allah'ın izni olmadan dalından kopup yere düşmez, diyor. Evet.